أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللذي هدانا لهذا وما كننن نهتدي الأولان هدان الله وما توفيقي وعط سامي إلا بالله فسبحانه اللذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ربش رحلي صدري ve emri ve ahlu'l min kavli ila Allah ve la ve la illa la sırayla devam ettiğimiz hut suresi 12. cüz 11. sure 11. soruya geldik. Sureyi Hud. Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Yeni bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve buradaki harficerin cerin müteallakı başlarım, sığınırım. Allah'ın adıyla. Allah'a sığınırım. Allah'ın azameti, kibriyasına sığınırım bürülürüm yani yerlerin göklerin sahibi olan Allah Celle Celalü. O Allah ki er Rahman son derece merhamet sahibi Errahim ve son derece bağışlayan acıyan. Besmele-i Şerif tefsirin en başında bunun uzun uzun izahını yapmış olduk. Elif lam ra. Kur'an-ı Kerim'de Hurufu mukatta dediğimiz 3 bölümde incelenir. Birincisi muhkem ayetler. Allah'ın hunne ubbul kitab ve ukharı müteşabihat. Ayatun muhkematun muhkem ayetler. Helal ve haramları belirten, namazı, orucu, ibadeti, taati, haramları anlatan, içkiyi, kumarı, faizi, zinayı vesaire haramları bildiren net bir şekilde hiç tevile gerek olmadan. Bir de müteşabi ayetler vardır. Manası lafız olarak anlaşılıyor. Fakat oradaki lafız manası murad değildir. Yedullah gibi. Errahmanü ar ar Alil arşisteva gibi. Lafız manasını versen olmuyor. Yanlış mana çıkıyor. Allahu alem deriz. Bir de huruf-u mukattaalar vardır. Bu şekilde huruf-u 29 yerde geçer. Elif, Lam Ra Allah-u Alem manası allah Alem bi muradi bi zalik Muradını Allah bilir. Yani nedir bunun manası? Mahiyeti ölünce ahirette Kur'an-ı Kerim hem dünya hem ahirette bizlere ışık tutuyor. Yol gösterecektir. Bu harfleri yan yana sıraladığımız zaman yani El elifbadaki 28 harfin tamamı dizilmiş sıralanmış oluyor. Yani bir nevi Huruf-u mukattalar yan yana getirildiği zaman bunlar e, alfabenin tamamı tamamlanıyor. Ve Kur'an-ı Kerim zaten bu alfabeden oluşmuş. Huruf-u mukattalar da bir nevi özet olarak harflerle Kur'an'ı tamamlamış gibi oluyor. Allahu Alem. Allahu Alem. Mana yok. Manayı bilemiyoruz. Ancak böyle işaretler böyle ...incelikler, ulema tarafından yazılmış müfessirler bunları kaydetmişler. Kitabun, bu Allah'ın kitabı, uhkimet kesinleştirilmiş ayatuhu ayetleri. Ayetleri kesin. Orada en ufak bir ihtilaf yok. Ramazan-ı Şerif'te orucu tutun. İşte burada ne mana kastediliyor? Bir mana kastediliyor. Oruç tutulacak. İmsak başlayacak. İmsaklar tayin edilmiştir. İftar da bitecek yani bütün İslam aleminde imsak dediğimiz zaman özet olarak bir buçuk saat gibi görülüyor. Yani yaz ve kış dönemlerinde biraz bir saat kırk dakika elli dakikaya kadar çıkabilir. Orada bir değişiklikler o şekilde olabiliyor. Ancak bu şekilde özetlenecek olursa şu anda takip edilen miktar işte sabah yazanları Ramazan-ı Şerif'te imsakta okunuyor. Ramazan-ı Şerif'in dışında ee, yarım saat gecikmeyle okunuyor. Bu hususta insanlar hataya da düşebiliyorlar. Ramazan-ı Şerif'te im, o, ezana kadar e, yemeğini yiyor. E, zannediyor ki Ramazan'dan sonra da öyle. Ramazan'dan sonra öyle değil. Tabi hanım kardeşlerimiz cemaate, sabah namazına, camiye gidemedikleri yani gitmedikleri onların hanımların namazların en hayırlısı evinin odasının bir kenarında olan Kılınacak olan miktardır Orada böyle bir durum oluyor Yani burada Allah'ın Ayetleri kesindir Kesinleştirilmiş Allah'ın ayetleri kat'idir Şimdi burada Teala'nın koyduğu kurallarda e, Acaba Başka bir mana var mı? Yok Sabah namazının farzı iki rekat Ramazan şefi oruç tutulacak Hacca gidildiği zaman Kabe'nin etrafı Arafat vakfesi yapıldıktan sonra Mina Müzdelife, kurbanlar kesildikten sonra, ihramdan çıkıldıktan sonra, bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü, üç gün içerisinde farz tavafı, uhkimet, oh, Allah'ın muhkem kesin ayetleri, haramlar, kesin yani içki, kumar, faiz, zina, eşcinsel vesaire bilmem bir şeyler, haram bunlar, Allah'ın... ...menfur kıldığı ayatuhu ayetleri... ...sümme fussilet... ...sonra bunlar ayrıntılı bir şekilde... ...Kur'an bunları açıkladı... ...Allah'ın Celle Celal'in hükümleri... E, ...muhkem olarak... ...bir de tafsilatlı bir şekilde... E, ...ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bunları bütün ayrıntılarıyla izah etti... ...sümme fussilet... ...min ledün tarafından... ...hakim... ...verdiği hüküm yerli yerinde... ...hüküm sahibi Allah... Allah tarafından uzun uzu diye açıklanmış, hakim ve habir olan, haber her şeyden haberdar, her şeyden haberdardır Allah. Mevla Teala dünyayı ve içini bilir, insanı ve her bir zerresini bilir Mevla, yaratan o. Ela ya'lemü men halak, yaratan Allah haberdar olmaz mı, bilmez mi, bilir. Yani Mevla kulunun yarattığının, dünya ve dünyanın etrafını çepeçevre çevre kuşatan atmosfer onun feza hepsinden haberdardır. Zaten bugünkü konular da biraz biraz sonra göklere çıkacağız. Bütün kainatın yaratılışları konuşulacak. Evet. "Ellâ te'budû tapmayacaksınız illallah ancak Allah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Allah'tan başkasına kulluk edilmez. Mülkün sahibi odur. O ne derse o olur." Yani bir fabrikanın bir sahibi vardır. Onun dediğini yapmıyor, bir başkasının dediğini yapıyor. Orada çalışmıyor, gidiyor bir başka yerde çalışıyor. Oradan bana ücret verin diyor vesaire. Bu tahammüle aykırıdır. Allah'ın mülkünde te'işüne fi mulki benim mülkümde yaşıyorsunuz. O zaman bana kulluk edeceksiniz. Ve la li, bana kulluk etmiyorsunuz. O zaman Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk etmezsen... E, vaad edilen cenneti kimin cennetini isteyeceksin? Kimin cenneti var? Allah'ın. Onun cennetini istemek için ona kulluk edilmesi. İnneni muhakkaki ben lekum size minhu o Allah tarafından. İnneni Efendimiz Hazretü'sünden buyuruyor ki ben lekum sizin için minhu Allah tarafından on? sizi ikaz ediyorum. Allah'ın dediklerini yapmazsanız, Allah'ın mülkünde Allah'a tapmazsanız, onun yolunda yürümezseniz onun ahkamını, hükümlerini, onun dediklerini kabul etmezseniz ahiretiniz gider. Ben sizi ikaz edin. Nezir korkutucu yani ikaz edici yani ihtar edici. Çünkü mükevvenatın sahibi, mevcudatı yaratan Allah burada kendisine kulluk yapılmasını istiyor. Yani kullar da burada ne yapacaklar? Ya Rabbim yerlerin göklerin sahibi sensin. Biz senin mülkünde senin dediklerini ve senin ahkamını senin hükümlerini kabul eder, tasdik eder. Onu evimizde, yuvamızda, çevremizde, işimizde, hayatımızda, ülkemizde, dünyada uygularız. Bunu yapan kurtulur. Bunu yapmayan kaybeder. Geçmiş dönemlerde bu konuları izah edecek olursak. Nuh Aleyhisselam insanlara 950 yıl peygamberlik yaptı. İnsanlara dedi ki ey ümmetim yapmayın. Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Daha dünyanın başı. Allah'ın mülkünde Allah'ın dediğini yapalım. Yoksa Rabbimiz bize darılır, yanlış olur, kötü olur. Milyonlarca insan vardı. Nuh Aleyhisselam ile alay ettiler. E, tahkir ettiler. Ve o zamanki kavim azgınlık, sapkınlık, oyun, eğlenceler, azgınlık, sapkınlık denizlere yakın oturuyorlardı. Büyük azgınlık, sapkınlık, oyunlar, eğlenceler, çalgılar, müzikler, bir sürü günahlar işlediler. Yalvardı gitmeyin o haramlara doğru gitmeyin. Yanındaki Müslümanlar da ya, ya bir şey olmaz dediler. Ne var ki orada dediler. O haram ortamlarına giden maalesef giden orada kaldı. Ve Nuh Aleyhisselam'ın gemisine 80 kişi kadar bindi. Ve tufan olunca e, yine bu Hud suresinde o konular gelecek. Bu sefer bütün kavimler helak oldu gitti. E ondan sonra geldi, gelen kavim Ad kavmi. Yani Hud aleyhisselam işte konuşacağız Hud aleyhisselam Hud suresi zaten o kavimde öyle milyonlarca insanlar çok büyük zenginlik içerisinde aralarında 300 sene 500 sene gibi zaman dilimleri var. O kavimde öyle biz Allah'ın mülkünde istediğimizi yaparız istediğimiz gibi yer içer hayatımızın tadını çıkartırız o kavimde helak oldu. Ondan sonra gelen Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Salih Aleyhisselam'ın kavmi erbat-ı alaf elf diyor rivayetlerde. 4 milyon erbat alaf, 4 milyondan fazla insanlar bakıyorsunuz orada öyle bir ihtişamlı hayat. Kur'an-ı Kerim onlara haber verecek, uzun uzun izah edilecek onlar. Milyonlarca insanlar öyle bir azgınlık sapkınlık içerisinde helak olup gittiler. Ondan sonra gelen... Cebrail aleyhisselam, Mika'il aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Refail aleyhisselam melekler geldi. Niçin? Eşcinsellik yapıyorlardı. E yani bu dünyanın en menfur işlerinden. Yani dünya tarihinde böyle bir günah ilk kez işlendi. Cebrail aleyhisselam geldi o kavmi ihtar etti. O kavim hala azgınlığa devam etti. Cebrail aleyhisselama dahi efendisi taarruz etmeye, sarkıntılık yapmaya kalkıştılar. Bir insan şirazesi kayboldu mu? Yani hakikati söyleyene da Koca Cebrail Aleyhisselama sarkıntılık ettiler. Gelecek okumaların hepsi ayetlerde var. Sarkıntılık edince Cebrail Aleyhisselam bir sille vurdu. Ağız burun darma duman oldu, gözleri kapandı ve et bağladı böyle. Kör oldular. Ödleri patladı. Allah Celle, Celle o kahve büyük bir azap gönderdi. Sen Allah'ın haramını nasıl helal edersin? Allah'ın Celle yasakladığı bir şeye nasıl onları efendim meşrulaştırmaya kalkışırsın? Mevla öyle bir sille vurur ki neye uğradığını şaşırır insanoğlu. Tarihte bunlar hep olmuş. Ben olan hadiseleri anlatıyorum 5300 yıl evvel. Yani kim inkar edebilir? Ölü deniz diye bir deniz var dünyada. Yani bütün dünyanın gözü önünde. Lut Aleyhisselam'ın kavmi deniz seviyesinden 400 metre. De onun da derinliği bir 380 metre. Yani Akdeniz burada, bu göl burada. Deniz seviyesinden düşük batmış yerin dibinde. Bütün dünyanın gözü önünde. Efendim, İsrail ile Ürdün, hududunun o dibindeki yerler. Helak olmuş kavimler. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnneni ben lekum size minhu Allah tarafından nedir Nezir yani sizi ikaz ediyorum, korkutuyorum yapmayın bunları geçmiş kavimlere bir bakın. Bunlar niye helak oldular? Bu ümmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbim geçmiş ümmetler cehennem azabı dünyada peşin başladı. Benim ümmetimin azabını peşin başlatma diye dua etti. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını kabul etti ve bu ümmetin Azabı sonraya terk edilmiş yani öldükten sonra başlıyor. İşte insanların yanıldığı nokta bu. Yani her türlü günahı işliyor zannediyor ki bunlar böyle kalacak öldükten sonra başlıyor. Geçmiş kavimlerinkisi dünyada başlıyor. Ancak burada şunu da hatırlatmak gerekir. Ayeti kerimelerin özetine baktığımız zaman gelen azaplar, Kavimleri imana getirmemiş. daha çok azıtmışlar. Fellevle izle ömbe bizim azabımız geldiğinde yalvarmanız gerekmez mi? O kaset kalpler daha katılaştı. Yani insanlara bakıyorsunuz azap geldiğinde veya menfur bir duruma düştüklerinde isyan edenlerin inkarı ve isyanı ve tuyanı daha da e, pervasızca e, aleni bir hale getiriliyor. İnni ben lekum size minhu Allah tarafından nedirun, ikaz ediyorum. Beşir, cennetle müjdeliyorum. O zaman kimin ne yaptığı önemli değil, biz ne yaptığımıza bakacağız. Rabbimize kulluktan, namazdan, oruçtan, ibadetten, taatten, efendim oruçtan, teravihten ve Rabbimize kulluktan vaz yani vazgeçmeyeceğiz, sımsıkı sarılacağız. Ve enistağfiru rabbekum. Mevla Teala burada... Kullarının düştüğü o hallerde Allah'tan başkasına tapmayacağız ve onun e, ikaz ettiği cehenneme gitmekten kendimizi tutacağız, vaad ettiği cennete gideceğiz. Peki bunun yolu nedir? İşte az önce izah etmeye çalıştığımız bu kavimler. Bu kavimler neyle kurtuldular? Tövbeyle kurtuldular, tövbe istiğfar. İstiğfar ve niste afiiru Allah'a istiğfar edin. Yaptıklarınızdan pişman olun. Estağfurullah, Estağfurullah. Biz ne yaptık? Nasıl yaptık biz bu yanlışları diye? İnsan yaptığından rucu etmesi, tövbe etmesi gerekiyor. Buna efendim, tuhbu ilallahi, tövbeten nasuha Nasuh tövbesinden bahsedilir. İnşallah bu tefsirde teksirde ilerki bölümlerde o da gelecek. Tövbeyi nasuh. Yani misal olarak arz edilir ki bir inekten çıkan süt nasıl ki berrak oluyor, İşte elimizde o sütümüz var. O süt tekrar e, geriye tevdi edilecek olursa, efendim hayvandaki o posaya, kan ve irine dönüşecektir gerisin geriye de. Ne var? E, i̇şkembesindeki kan, irin, posa, işkembe vesaire. E, halbuki süt olmuş bu. Yani bir insanda o haramdan arındıysa, estağfurullah dedi, o günahtan kendini, e, istiğfar ettin vazgeçtiğini söyledin o zaman süt olarak kal Sü, ra, Rabbinizle istiğfar edin sümme tuğbu yönelin ilahi Allah'a o zaman bıraktın o işi yani bir insan dönüş yaptığı zaman böyle gidiyorsa yanlış yola doğru gidiyorsa o zaman cennet yoluna doğru gidecek ama dönüş yaptım diyor tam böyle 360 derece dönünce aynı yerde devam ediyor tövbe ettiğini söylüyor yine aynı kötü fiilleri işliyor lafız olduğu, lafız tövbesi değil Hakikati lazım bize. Süme tubu ile Allah'a dönün, rucu edin. Allah'a dönmek neyle olur? İbadetlere dönmekle, haramlardan sırt çevirmekle olur. Bunları yaparsanız bir, yumettakum meten hasene. Mevla size güzel nimetler verir. Yumettakum metalandırılır. Yani Mevla Celle Celalü size belli bir sureye kadar güzelce sizi geçindirsin. Nimet versin, ikram etsin. Bedeninize sıhhat, yuvanıza huzur, hayatınıza selamet verir. Neyle? Bunun yolu nedir? Yani insan içine düşmüş olduğu bir kudurat, bir sıkıntı, bir meşakkat, bir ehval var. Çıkamıyor için içerisinden. E, menfur bir durum, bir salgın bir durum vesaire. Ne olacak şimdi? Estağfirullah, estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah. Yunus Aleyhisselam o içine düşmüş olduğu o ehvalden ne kurtardı? İstiğfar kurtardı. La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu zalimin Allah'a rücu ettiler ve Mevla Teala onların dualarını kabul etti yumet ta kumetan hasena ila Allah'ın tayin ettiği müddete kadar Mevla size nimet versin, iyi geçindirsin, hayat versin. 2 ve versin kulli zi fadlin her fazilet sahibine fazlahu. Fazlını versin. Yani iş sahibi işinde, ev sahibi evinde, ilim sahibi ilminde, ticaret ehli ticaretinde efendim e yani ziraat, ehli ziraatinde, meslek sahibi memur memurluğunda herkes bulunduğu yerde o lütfuna devam etsin, hayatını sürdürsün. Yani Mevla Teala efendim nimetini, ikramını, lütfunu, keremini daim kılsın. Yolu ne? İstiğfar. Yapılan o günah ve menfur işlerden Allah'tan affı, mağfiret istemesi gerekiyor. Ondan dolayıdır ki istiğfarın e, büyüklüğü, mükafatı Çoktur. Evet. Kultu Luh Aleyhisselam'ın duası İstağfiru Rabbakum. Allah'tan af isteyin. İnnehu kâne gaffâre. O son derece affedicidir. Yûr silissem aleykum midre. Allah size gökten bol bereketli yağmurlar ihsan eylesin. Ve bi bi'envalin ve benin. Mevla sizin mallarınızı çoğaltsın. Ve benin evlatlarınızı. Ve yeceallekum cennatin. Mevla size güzel bahçeler. Yani meyveleriniz, sebzeleriniz. Ve yeceallekum enhara Nehirleriniz aksın ve bahçeleriniz var olsun, ırmaklarınız var olsun ve hayatınızın böyle güzelliklerine ulaşın. Neyle oluyor? İstigfarla oluyor. Bu istigfara devam etmedin mi? Bu sefer dünyada kuraklık, kıtlık, sıkıntı, meşakkatler başlıyor. Ve alem ennel ayete delilü ala fazl tevhid ve şerafil istiğfar. İşte bu ayeti kerime bir Allah'ın varlığına, birliğine yani onun dediğini kabul edeceğiz. Onun ahkamını tasdik edeceğiz. Onun ahkamının dışındaki gayri e, İslami hükümler, ahkamlar, bunların kabul edilmesi, tasdik edilmesi, e, bunlara efendim böyle bir bayram sevinci gibi sevinç gösterileri Allah'ın azameti kibriyasına hakarettir, tahkirdir. Bunlar e, şirke götürür, şirktir. Ve şeraful istiğfar ela yara ennel muahid el mustafir keyfe cenanül aishin tayyib ve dereceler aliye yani Allah'a rucu etmiş ve Allah celle celalünün mülkünde ne kadar güzel bir hayat yaşama mevla onları nail kılar. E geçmiş tarihte baktığımız zaman İslam ile müşerref olmuş toplumlar mevla büyük nimetler vermiş, dünyaya hükümranlıklar vermiş ve e, o kadar büyük nimetler içerisinde Allah'a kulluklarını devam ettirmişler ve derejatul aliye fil en mühimu ahirette büyük dereceler olur fehuma miftahu saadetid darayn yani istiğfar hem dünya hem ahiretin saadetidir ve fil hadis diyor la ilahe illallah semenul cennet la ilahe illallah ya e, bir yani cennetin nimetleridir bedelidir parasıdır pahasıdır onun için anahtarıdır miftahul cennet cennetin anahtarıdır Bundan dolayı biz yani daim olarak bu istiğfara arttırmamız lazım. İstigfar, estağfurullah, estağfurullah kelimesini çoğaltmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ya Yunus tövbe edallahı kabla entü mütevfi inne etübü fi'l yom 100 merre. Ey insanoğlu estağfurullah devam edin ben her gün yüz defa istiğfar ediyorum. Evet. Yine burada güzel bir hadis-i sevban kan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza ra'ada en yansarefe minas yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazını bitirdiği zaman namazını bitirdiği sayım üstünde bu hadis-i şerif 591. hadis. İstağfurat selasem errat. Üç defa, üç defa estağfurullah derdi. Yani Allah'ım sana bir kulluk ettik bunu benden kabul eyle. Mesela bir insan bir yerde e, yemek yedi. Oradaki servis yapanlar efendim daha e, bir şey alır mısınız? Vesaire işte benim yaptığım servisimi kabul et efendim e, herkes sana bu servisi yapmaz diye demezler. Biz de Allah'a kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Kendimizi arz ediyoruz. Allah'ım kulluğumuzu kabul eyle. Bir namaz kıldık ama estağfurullah, estağfurullah. Senin şanına yakıştımı bilemiyorum. Bunu benden kabul et. Üç defa estağfurullah demek orada bir saygıdır. Asalettir. Allahümme entesselam ve min kesselam tebarek deyâzel Celali vel ikram demesi bunlar e, kulun asaletidir. Ortaya koyması gereken en güzel bir davranışı olmaktadır. Yani demek oluyor ki istiğfarın bu şekilde insana büyük bir e, kazancı olacaktır. Dikkat edelim inşallah. Ve istiğfiru rabbakum summetûbu ileyh. Sümetten kümeten hasena. Mevla size güzel nimetler verir. İlâe eceli müsemma <gülüyor> Allah'ın tayin ettiği müddete kadar ve yuti kulli di fadhlin fadhluhu her fazilet sahibine. Mevla fazlından lütfeder, lütuf sahibine lütfunu ikram eder. Ve in tevellev eğer yüz çevirirseniz fe inni akhafu aleikum azabe yomin kebir. Fenni ben akhafu korkarım aleyküm size azabe yomin kebir çok büyük bir günün azabı kıyamet günü. Yani burada da üzerine durarak şunu arz etmek isterim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ey ümmetim Allah'ın emirlerini çiğnerseniz efendim hemen bela bulursunuz demiyor. Allah aceleci değil, ahiretin, kıyametin büyük azabından korkarım diyor burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bize kıyameti ve ahireti bize hatırlatıyor. İlallâhi <gülüyor> mercu'ukum, hepinizin varacağı, dönüp dolaşıp varacağı yer Allah'tır. Ve hu alâ kulli şeyin kadîr, <gülüyor> Allah her şeye kadirdir. Her şeye kadirdir. Yani Mevla Teala kullarım benim mülkümde Siz serbestçe dolaşın istediğinizi yapın Fakat en sonunda dönüp dolaşıp geleceğiniz yer benim huzurumdur Hani Nasrettin hocadan bahsedilir ya Nasrettin hoca evine hırsız girmiş Nasrettin Hoca peşinde gidiyormuş hırsız Sen kimsin evin sahibiyim demiş ee, Sen ne geziyorsun peşimde evde bir şey varsa beraber bulalım demiş Mübarek hoca Efendi bir gün evine hırsız girmiş. Ondan sonra hırsız da bir iki bir şey almış, bulmuş bir şeyler. Almış. Nasrettin Hoca doğru kabristana gitmiş. Ve orada oturuyormuş. Demişler ki: "Niye burada oturuyorsun?" "Evime hırsız girdi. Dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Burada onu yakalayacağım." dedi. En son buraya gelir. İllahi gün. Hepinizin varacağı. Adam istediği gibi isyan tuyan İslam dairesindeki Yolu sözü söylüyor. Ben şuyum, ben buyum bir sürü isimler. Allahu velil amin. Allah iman edenlerin dostu. Yukhricuhum min'az-zulumat ila'n-nur. Nura götürür karanlıklar. Yani Müslümanım kelimesinin dışındaki hepsi karanlık kelime. İstediği kadar yaldızlı bir cümle olsun. İşte Mevla Teala ne söylerseniz, hangi yolda giderseniz gidin, hepinizin varacağı yer ilallahi Allah'a merc'ukum. Varacağınız yer erdu mahşer vel menşir yani mahşer yeri, haşır yeri, haşır ve neşir olacak ve insanlar kabirlerinden dirilecek. Dirildikten sonra kabrin kapısında 40 yıl beklenecek. Bekle, acelesi yok. Nereye be gideceksin? Ondan sonra mahşere yürüyüş çok korkunç, aç ve susuz güneş tavan kadar elini uzatsa neredeyse eli yani o kadar güneşin yakın olması bir insanın düşeceği sıcaklık ve bunaltıcı bir hal nasıl tarif edilebilir? Yol karanlık. O velakulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. İnkar etmekle bunlar olmuyor. Faka, evet. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam burada mühim bir mesele var. Allahu Teala ayetleri kesit kesinleştirilmiş. Yani Allah'ın ayetleri kesin olarak. Sonradan Uzun uzun diye açıklamıştır. Buyurur ki ayetler lafızlarında muhkem ve manalarında uzun uzadıya açıklanmış bu fassaldır. Böylece o hem şekil ve hem de mana itibariyle mükemmeldir. Bu açıklamalar Mücahit ve e, Katade Radiyalan Efendimiz'den i̇bn e, İbni Cerir'in de tercih ettiği şekilde e, aktarılmıştır. Bir de muhakkak ki, ben size onun katından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Muhakkak ki ben ona muhalefet ettiğiniz takdirde azab ile uyarıcı, ona itaat ettiğiniz de ise sevabı müjdeleyiciyim. Nitekim sahih bir hadislerde rivayet edildiğine göre Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şunu buyurmasını bildirmiş. Safa tepesine çıkmış ve en yakınlarından başlayarak Kureyş'ten olan akrabalarını çağırmış. Fekale erayetüm. E in haddastukum enel adu musabbihukum aw e kuntum fe inni nadirun lakum bayna yaday Mekke-i Mükerreme'de peygamberliğini duyurduğunda, burada açıklandığı gibi Safa tepesine Çıktı ve orada insanlara çağırdı. Ey insanlar! Herkes toplandı. Ve onlara dedi ki, ben size desem ki, şu dağın tepenin arkasından düşman geliyor. Yüz bin kişi toplanmış. Ve Mekke'ye baskın yapacak. Biz de on bin kişiyiz. Düşman yüz bin kişi. Bunu desem beni tasdik eder misiniz? E, ederiz. Şimdi meseleyi canlı anlamak için, bir ordu komutanı diyor ki, ey askerlerim, 100 bin kişilik ordu geliyor, biz 50 bin kişiyiz, çok ciddi tecizatları var, yarına kadar bunlar gelirler, hazırlığınızı yapın, bu gece onlar orada uyurken baskı yapalım ve bu düşmanı püskürtelim. Şimdi orada mesele tasdik etmektir. Gelen haber ordu komutanından, gelen haber Allah Celle Celaluhu'ndan, bize bunu söyleyen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celal'in hükmünü bize bildiriyor. Kendi iradesindekini söylemiyor. 40 yaşına kadar bir şey söylemedi Resulullah Efendimiz. 40 yaşından sonra bir anda durup dururken kendi akıllarına gelenleri demedi. Rabbimizin hükümlerini bize bildirdi. Elhamdülillah. Ne kadar güzel bildirdi de ahirete pişman olmayalım diye. İşte sordu. Ben size şuradan düşman geliyor. Baskı yapacak ve hepimizi kılıçtan geçirecek. Tasdik ederiz. E o zaman ben size söylüyorum. Allah'ın mülkünde Allah'ın dediğini yapmazsak onun efendim yolunda e Rabbim Allah dinim İslam ben Müslümanım İslamca yaşarım. Onun dışındaki ben hiçbir şey anlamam ben o yolları bilmem efendim Müslümanca yaşarım e, demeniz gerekiyor. Eğer böyle yaparsanız dehşetli azaptan kıyametin dehşetinden kurtulur korulur ve kendinizi muhafaza edersiniz. Sonsuz cehenneme gitmekten kendinizi kurtarırsınız. Ela beşinci ayet girmeye geldik. Ela dikkat edin. İnnehum diyor Allah Celle Celaluhu. Münafıkları, kafirleri Mevla bize tanıtıyor. Mevla Celle Celaluhu mülkünde ne kadar münafıklar, ne kadar kötüler var. Ela innehum onlar. Yesnûne sudûrehum. Böyle iki büklüm olurlar böyle. Yani burada bir kinaye. Onlar böyle kendilerini <gülüyor> e, kapatırlar. Büklüm büklüm olurlar e li minhu gizlenmek için. Çünkü efendimiz Aişe Hatice ve selam kalplerinden geçirdiklerini, konuştuklarını, kendi ehvallerini vesaire Cebrail aleyhisselam Resulullah'ımıza e haber veriyordu. Müşrikler de güya böyle kendilerini gizliyorlardı. Peygambere bizim haberlerimiz gitmesin, o duymasınlar vesaire diye. Şimdi küffar ve alem ihanetler yapıyorlar, bir sürü kötülükler yapıyor terör örgütleriyle, kötü insanlarla işbirlikleri yapıyorlar vesaire. Ona dost görünüyorlar. Yok yok biz iyiyiz falan. Ondan sonra e, ve haber gitmesin diye de böyle iki büklüm oluyorlar. Küffar alemin bu e, şenia durumları hep aynı devam ediyor. Elâ innehum onlar yesnûne sudûrehum iki büklüm olurlar. Böyle kendilerini gizlemeye çalışırlar. liyestâhvû minhu Yani düşmanlıklarını gizlemek için Peygamber'e düşmanlıklarını gizlemek için böyle iki büklüm oluyorlar. Ela heine yestaşûnet yâbehum. Onlar elbiselerine bürünüyorlar. Elbiselerine. Ya'lemu ma yusirrûne ve ma yolunûn. <gülüyor> Mevla Celle Celaluhu o zamana dikkat edin. Onların gizlediklerini de aşikar ettiklerinde açığa vuracaklarını bilirler. Ya'lemu ma yusirrûn bilir, yani gizliyorlar ve mâ aşikar ettiklerini de e, efendi vurduklarını Allah bilir. Mevla Celle Celaluhu hepsinden haberdardır. Elbiseyi giyiyor. Elbiseyi de giyinince bu sefer gizli ve aşikar düşmanlıklar yapıyor küffar u alem. Kafirlerin hayatları boyunca yaptıkları hep bu. Yani ellerine geçirdikleri fırsatlarda hep İyilere, iyi insanlara, Müslümanlara nasıl bir kötülük yapalım, neler yapalım diye bu şekilde bir yol izlerler diyor Allah. Celle Celaluhu kafirin ruh yapısını, özünü bize aktarıyor. Acayip bir ayet. innehu alimun sudur. Allah kafirlerin kalplerinde olanlarını, göğüslerde olanları e, bilen ve onları açığa vuran Allah'tır. Celle Celaluhu. Kurban olduğum Rabbim, yerlerin göklerin sahibi, Allah Celle Celaluhu her şeyi <gülüyor> hakkıyla bilen odur. Burada Efendimiz Aişe Vesselam ve inne kelle tenfiqu nafakatan tebtighi biha ve cehallah. Bir insan Allah'ın rızasını talep ederek bir nafakada, bir infakta bulunursa illa uccir tebiha hatta ma tecal fi fimraatik diyor. Mevla onun mükafatını verir. Yani kul iyi niyette olacak. Yaptığını hep iyi niyetle yapmaya çalışacak. Mevla aşikarı da bilir, gizliyi de bilir, hepsini bilir. Hatta diyor bir insan mesela çalışıyor. Çoluğum çocuğum kimseye muhtaç olmasın evine. Hatta lokma yaptı diyor eşine. Eşine o lokmayı verdi. Buyurun ye. Efendim sen evden çıkma. Efendim erkeğin vazifesi dışarıda çalışacak. Hanımın vazifesi yuvayı bekleyecek. Mevla böyle yaratmış. Erkek çalışacak, yuvasına bakacak. Hatta diyor sen çalıştın, çoluğuna çocuğuna nafaka hazırladın, etrafına da zekatını, hayır hasenatını yaptın. Hatta ma tecal fi, fi muratik. Fi ağız demek yani. Eşine buyurun, ye, afiyet olsun demek. Senin için büyük nafakadır, büyük ikramdır. Yapılması gereken budur diyor Allah, Allah. Ne güzel. O ma 7 6 yedinci, altıncı ayet وَمَا مِنْ دَابَّةٍ Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur fil ardı اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا Rızkı Rızık Allah'ın üzerinedir Allah'a aittir وَيَعْلَمُ بِلِرُ مُسْتَقَرَّهَا Onun mahallini Babada emanet edileceği yer Annesine emanet edileceği yer Dünyaya gelince onun konaklayacağı ırkını bab Annesini, babasını Mahallesini, bölgesini, ülkesini Mevla ayarlamıştır. Hepsi Allah'ın tayinindedir. Yani bunların tercih hakkı Mevla Teala'ya aittir. İnsan kendi boyunu, tipini, rengini, evsafını efendim, konakladığı ki efendim babasını, annesini, dünyasını, mahallesini, evini, barkını onları Allah ayarlıyor. Allah ayarlıyor. Evlenme, çolu çocuk sahibi olma hepsi kaderi ilahi Mevla. Ve ha, Onun emanet edileceği yerler kabridir vesaire, ahiretidir. Nereye gidecek, ne olacak hepsini yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a aittir. Onların durup dinlenecek ve saklanacak yerlerini ancak Allah bilir. Kullun bunların hepsi fî kitâbin mubîn, apaçık levhî mahfuzda bunlar hepsini Mevla e, kaydetmiştir. İmam Mücahit'ten rivayet edildiğine göre durup dinlenecekleri. Efendim annede emanet edildi ki saklanacak yerleri, sulpleri hepsini Allah Celle Celaluhu bilir. <gülüyor> Bunların hepsi Allah'ın tasarrufundadır. Hu ellezî o Allah Celle Celaluhu halagas semâvâti vel ard gökleri yarattı. Halagas semâvâti kat gövü vel ard yeri fî siddeti eyyâm. Altı günde, altı günde yarattı. Bununla alakalı şurada bir hadis-i şerif var, arz edeyim. Sahih Müslim'de yine bu hadis-i şerif. Ekaza Resulü Ebû Hüreyre'den radıyallahu anh'ın rivayeti. "Ahaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi yedihi Halakallahu Azze ve Celle et Mevla toprağı yarattı. Yevmel Sebti cumartesi. Ve halaka fihel cibal dağları yarattı ve yevmel Ahad pazar günü. Ve halaka eş-şecer yevmel e, ağaçları pazartesi günü. Ve halakal mekruh e, mekruh işleri, nahoş işleri yevmel Selasa salı günü." ve xalac al nur yem elaregan nur çarşamba günü ve belse fiha'da dava yem bütün ve belse fiha'dan külide dava bütün canlıları Allah Celle jellarhu dünyayı yarattığında ve belse fiha'dan külide belse kelimesi hani bir insan tohum toprağa böyle serpiyor ya yeryüzüne bütün nebatatı mevcudatı buradaki hadis şerifte ayet kelimede de bütün devab hayvan canlıları işte evrimdir şudur. Bunların hiç bir aslı yok. Mevla Teala Dünya yarattığında ve bessefi haminkullu daabe yeryüzüne bütün canlıları serpiştirdim diyor. Yani hepsini kendi türünde Mevla yarattı. Evet ve besse yine burada hadiste de geçiyor, ayet-i de var. Ed-devabiyü'l-hamis perşembe günü bütün canlıları yarattı ve halaka Adem Aleyhisselam ba'del asr miyomü'l-cuma. Cuma günü Mevla Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Cuma günü ikindiden sonra. Fi En son insanoğlu yaratıldı. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Bir insan evi e, karkas halinde yapıyor, betonunu döküyor, duvarını örüyor. Hemen taşınmıyor. Şabını atıyor, memleğini yapıyor, tesatlarını yapıyor. Yine taşınmıyor. Fayansını, memleği, boyasını, badanasını, kapısını, çerçevesini falan. Yani yine taşınmıyor. Niye? Perdesini de takıyor. Mobilyasını ondan sonra Mevla Teala tabiri caizse kainatı Mevla Teala her şeyi yaratıyor Varlıkları mevcudatı dağları Vesaire ev Haline geliyor en son Adem Aleyhisselam buyurun bakalım Mevla Teala yaşanacak bir Dünya yaratıyor Kurban oldum Allah'ım Celle Celaluhu Fem fi menaki ve kulümin rızkı Yarattığım mülkümü diyor Kullanın diyor sizin için yarattığım kullarım diyor. Sonsuz merhamet sahibi İsraf etmeyin diyor. Benim bana kulluk edin. Yaparız ya Rabbim. Allahu Ekber buradayız. Orucumuz, ibadetimiz, zekatımız tabii. Sen verdin bunları diye iman ehli bunu böyle yapıyor. Ee, akıllı insan öbürü de ben istediğimi yaparım. Yapabilirsin. Ölünce de cehennem azap melekleri sana istediğini yaparlar. Sonra da pişman oldum desen fayda etmiyor. Fiyahni fiyahilise'a saatil cuma. Cuma günü fiyah beynel ile leyl. Efendim ikinden sonra kıyamette o gün kopacak. Adem Aleyhisselam o gün cennete konuldu. O gün cennetten dünyaya indirildi. Adem Aleyhisselamla ilgili Efendimiz Hazretvesinden pazartesi günü dünyaya geldi. Pazartesi günü peygamberlik verildi. Mekke'den hicreti pazartesi, Medine'ye varması pazartesi günü oldu. Allah'ın hikmetidir. Ve Miraca çıkışı pazartesi günü, vefatı pazartesi günü oldu. Bu şekilde rivayetler. Bu Sahih Müslim okuduğum Sahih Müslim'dedir bu hadisi şerif arz edilmiş oldu. Evet inna Allahu teala mevla celle celaluhu kaddere makadir el halaik mevla mahlukati kablen yahluqa's semawati vel 5000 sene. Mevla yerleri gökleri yaratmadan 50 bin yıl evvel mukadderatını yazdı. Bir insan bir arsa üzerinde büyük bir bina yapacak. Önce sermayeyi hazırlar. Mevla önce rızkı yarattı. Sonra efendi onun projesini çizer. Sonra ruhumuzu yarattı. İşte burada Sonra da o binayı yapmaya başlar. Mevla burayı yarattı. Bizi yaratan Allah olduğu için insanın adeti de yaratıcısı, Allah'ımızın adeti üzerine oluyor. Mevla Teala kaddera mekaderel halaiq kable en yehluka ve yerleri gökleri yaratmadan 50.000 bin yıl evvel ve kene arşu alelma arş su üzerinde idi diyor. Bu hadisi şerifte bu şekilde arz ediliyor burada. Peki. ma min dabetin el ardı illa ala llahir izkuha ve yalal mustakaru ve mustavdaha kullun fi kitabim mubin 7. ayet. Vallazi o Allah halak as-semavati yerladi gokteli fi sitte yam. Ve kane arshu onun arşı alelma efendim su üzerinde idi. Yani ilk yaratılan su oluyor. Ondan sonra arş, ondan sonra Mevla Teala ve katası. Burada yaratmasını anlatıyor. Burada hadis-i şeriflerde geçiyor. Ee, Efemzâi satt ve sallam diğne neseli ki ana hazil amr ve kan Allahu lem ykun şeyun gayruhu Allah vardı onunla beraber hiçbir şey yoktu ve kan arşu halil ma arş yani Allah'ın arşı su üzerindeydi ve kâtebe fizikte kulu şey mevla her şeyi yazmıştır bildirdi ve halak ısmâvat ve art mevla yerleri gökleri yarattı zehbe na kab husen fântalak fe Yak davuduna Fa wallahi Burada anlatılan şu: Kâme fîna an Nabiu Fa an Hatta nari Burada Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir nevi Allah celle Celaluhu arşı yaratmadan evvel peki. Arşı yaratmadan evvel Allah neredeydi diye bir sahabe soruyor Allah vardı onunla beraber hiçbir şey yoktu Bukhari hadisin Peki Allah vardı onunla beraber yoktu Allah neredeydi diye sordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona net bir ifadeyle buyurdu ki Allah Celle Celaluhu Adem Yani efendim e, Bu e, Bir nevi Bizim anlayacağımız Şekilde Allah var Hiçbir şey yok yani yokluk ...yokluk alemi. Nasıl izah edeceğiz? Yani Allah Celle Celaluhu'nun e, varlığından kendisinin üstünde, altında, sağında, solunda bir şey yoktu. E şimdi Mevla Celle Celaluhu var. Kainat hiçbir şey yok. Mevla Teala var etti arşı vesaire kainatı. Allah var. Kainat biraz sonra da e, yerler, gökler yok olacak. Yine Allah var. Yani Allah Celle Celaluhu'na mekan isnat etmek eee bu kişiyi dinden çıkartır Allah muhafaza. Ve ke ana arşu alelma li yebluwakum eyyukum ahsanu amela hanginiz güzel ameller işleyeceksiniz? Onun için ben burayı yarattım diyor. Evlem ya enallahi allazi halaka's semawati Görmez misiniz Allah yerleri gökleri yarattı. Kadirun ale en mislahum. Allah benzerlerinde yarattı. Yaratır. Yaratmaya kadirdir. He. te leyin kulte innakum mabu'sun min ba'dil maut eley eğer onlara diyecek olursan siz ...öldükten sonra dirileceksiniz... ...diyecek olursan o kafirlere... ...leyakûlennellezine keferû... ...kâfirler... ...in hâda illâ sihrum... ...bu bu bir sihirdir derler... ...yani inkar etmekte bu iş çözülmüyor ki... ...mevla diriltecek... ...veleyin evet. akkârnâ anhumul azâb... ...ilâ ümmetin ma'dûdeh... ...veleyin akkârnâ... ...biz tehir edecek olursak... ...anhum onlardan el azab ...ilâ ümmetin ma'dûdeh... ...sayılı ümmetler... ...leyakûlenne mâ yahbisuhu... ...yani o azabı bekleten ne oldu... Niye azap bekliyor? Ela <gülüyor> yemeyetiim. Onlar azap geldiğinde, leysem asrufen anım. Onlardan dönecek değil. Ve <gülüyor> hakkıbim onları kuşatır mı? bir yesedin. Alay ettikleri şey onları kuşatacak. Aa, onlara kuşatacak. Alay ettikleri şey. Şu ayeti kerimeyi de okuyalım ve bitirelim. <gülüyor> Hud suresi 9. ayet. Ve le'in azakna insan mina rahmeh, summa nazana ha. Minhu innehu leyausun kafur. Evet. Bunu özet manasını verelim. Bir sonraki derste buradan devam ederiz. Ve le in edaknal insane minna rahme. Biz insana tarafımızdan bir rahmeti tattıracak olursak rahmet ayetiyle bitmiş olsun. Sonrakinde buradan alırız inşallah. Summe <gülüyor> haminhu. sonra onlardan o rahmeti alacak olursak innehu leyausun kafur. <gülüyor> i̇nsanoğlu umutsuzluğa kapılır. Umutsuzluğa kapılmayalım. Allah'ın verdiği nimetlere şükredelim. Mevla bin nimet verir. Efendim sağlık verir, sağlığı alır, imkan verir, imkanı alır. La min rahmetillah. <gülüyor> Allah'ın rahmetinden umudumuzu kesmeyelim. Ve Rabbim Celle Celal nimetini daim eylesin. Lütfunu daim eylesin. Sıhhat afiyette daim eylesin. Cümle hastalara şifa, dertlere deva, darda zorda olanlara selamet nasip eylesin. Eselullah el azim, Rabbel arşil azim en yeşvi. Auzü billahi teala ve kudreti min Efendimiz Aişat ve bu duaları kime okuduysa şifa buldular. İnşallah bizler de niyetle bütün hastalar Rabbim şifa, darda zor olanlara selamet, son nefeste iman cenneti ile cemalle eylesin. Ömür sermayemizi rızasına uygun kullanan kullarına dahil eylesin. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Amin. Subhanarabbil Ma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 elkeyyisu mendane ve amile limaa insan nefsini hesaba çeken ve öldükten sonrasına hareket hazırlık yapandır ya rabbi öldükten sonraki hayata hazırlık yapmaya bizleri muvaffak eyle ya rabbi alacizun ile teb ve nefsuhu aciz de nefsinin peşine giden ya rabbi nefsin peşine gitmekten bizi muhafaza eyle ya rabbi leh dine tabi olmaya bizleri muvaffak eyle ahkamın dinin dışındaki gayri meşru işlerden muhafaza eyle ya rabbi alemin veya yakaren nefsani şeytani iş ile namazlarımızı hakkıyla kılmaya, oruçlarımızı hakkıyla tutmaya, Ya Rabbi iftarları, sahurları, Ya Rabbeli Alem'in ibadet taatleri yerli yerinde yapmaya, Ya Rabbi, Aksatmadan terafileri kılmaya, ömür sermayemizi rızalarına uygun bir şekilde son nefeste iman cennetinde cemaline müşeref eyler. Afolumadık günahımızı bırakma. Ya Rabbele hayal edemeyeceğimiz güzellikler, selametler, huzurlar. Lütfeyle, keremeyle, ikrameyle, ihsaneyle. Sana hakkıyla kul, habibine ümmet, ahkamı Kur'an'a tabi. Güzel dinimizi hakkıyla anlayıp, onu yaşayıp bir sonraki nesillere de örnek bir şahsiyet olmaya muvaffak eyle. Kulunda görmek istediğin kemalatı, asaleti, izzeti, vakarı, şanı nasib eyle ülkemize, İslam ümmetlerine, din kardeşlerimize, iman ehline selamet, huzur nasib eyle. Zalimlerin, hainlerin, facirlerin, kötülerin tasallütlerinden muhafaza eyle. Son nefeste iman eşhedü la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyerek huzuruna varan kullarına dahil eyle El Fatiha Allah'ın Mesela Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdillahi Rabbil Aleminenrahmanirrahim Manik yevmiddin